Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, Diğerkam'dayız. Açık Radyo 95'te bugün İstanbul Çocuklara Soruyor projesini konuşacağız. İki tane konuğumuz var ve elbette Ortam Damla Özler de bizimle birlikte. Bu program yarın yayınlanacak. Biz bugün akşam saatlerinde, pazartesi gün akşam saatlerinde kayıt yapıyoruz. Gündemi kaçırırsak diye bu küçük uyarıyı yapıyoruz kayıttan yaptığımızı. Bizimle birlikte Tülin Hadi var, İstanbul Kent Konseyi Başkanı ve Sibel Göz bizimle birlikte. Çocuk İstanbul Projesi Eğitim Koordinatörü, Damla da bizimle beraber, Damla Özler. Hoş geldiniz diyeyim. Herkese başlayalım. Hoş bulduk. Tülin Hanım, Sibel Hanım tekrar hoş geldiniz. Diğer kema. Bizler de hoş bulduk diyoruz hoş bulduk. ve sizlerle birlikte dinleyicileri de selamlıyoruz. Oldukça ilginç bir proje var önümüzde. İstanbul'da yaşayan her çocuğu çocuk meclisinin doğal bir üyesi olarak kabul eden Şimdi İstanbul'a baktığımızda sizin rakamlarınızla söyleyelim 18 yaş altında yaklaşık 4 milyona yakın çocuk ve genç yaşıyor. Kent nüfusunun yaklaşık %25'i yani dörtte biri aslında bu kitle ve tabii ki yaşadıkları kentle ilgili söyleyecek çok şeyleri var diyorsunuz. Öbür taraftan da projenin farklı ayaklarında çocukların sesini sözünü duymak o söze dair farklı aksiyonlar almak istiyorsunuz. O yüzden de bu temel bilgiyi verdikten sonra hemen size döneyim ve İstanbul Çocuklara Soruyor projesi nasıl bir projedir? Ne yapmayı hedeflemektedir diye topu sizin kucağınıza bırakmış olayım. Çok teşekkürler. Şimdi aslında siz bu projenin gerçekleşme motivasyonunun bir kısmını açıklamış oldunuz. Ben birazcık daha geriye saracağım. Kent konseylerinden bahsediyoruz. Küçücük bahsedeceğim. E, sonra da bu projeye bağlayacağım. E, kent konseyleri e, tanımayanlar için söylüyorum tabii ki birer yönetişim mekanizması. E, kentte yaşayanlar ve sivil gruplarla e, öncelikle belediyenin e, ve diğer kamu kuruluşlarının ve e, bunun da ötesinde e, özel sektörün e, bir araya gelişini e, sağlayan buna köprü olmaya çalışan bir mekanizma. Kent konseylerinin içinde onların alameti farikaları olan meclisler var. Bunlar çoklukla dezavantajlı gruplar olarak tabir ediliyor. Ben aslında bu tabiri reddediyorum. Çünkü dezavantajlı grup demek zaten baştan dezavantajlı hale getiriyor. Diyelim ki sesi az duyulan gruplar bunlar. Bu daha doğru bir tabir. Kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler artı 65 yaş grupları. Bunlar meclisler olarak e, toplanıyorlar. Yani kendi varlık durumuna içkin bir e, vaziyeti e, dolduruyor e, meclisler. Bir de çalışma grupları var ki kentte e, istisnasız herkesi kesen sorunlar hakkında toplanıyorlar. Şimdi e, çalışma grupları ile meclislerin bir araya gelişleri yönetmelik açısından farklılık gösteriyor. E, çalışma grupları çok çevik yapılarken... E, Kuralım mı dediğimiz zaman işte yürütme kurulunun onayı oldu mu hemen toplanabiliyorken meclisler kendileri aynı kent konseyinin kendisi gibi seçim prosedürlerine tabi. İşte yeniden bir genel kurul toplanıyor, onun içinden başkan adayları çıkıyor, onların yürütme kurulları oluyor vesaire. Çocuklar için de bu böyle. Şimdi... Biz bunun üzerinde çok fazla düşündük. Yani sadece çocuk meclisi değil aslında bütün meclislerde rekabeti ortadan kaldıran bir yapı oluşturmaya çalışıyorduk. Çocuklar arasında haydi haydi böyle bir şeyi istiyorduk. Ee, yani bütün amacı aslında kentte daha iyi bir e, yaşam ve daha iyi bir çevre oluşturmak olan bir konseyde bu tip rekabetlerin e, yapılabileceklerin önüne geçmesini istemiyorduk. Ee, bir masanın etrafına oturduk ve düşünmeye başladık. Çocuk Meclisi'ni nasıl kurabiliriz? E, dedik ki e, bir başkanlık olmasın, e, bütün çocuklar bu konseyin üyesidir aslında. Yani doğal olarak hepsinin burada bulunması gerekir, e, onların sözünü duymak gerekir dedik. Fakat malum bizim şehrimiz çok büyük, kalabalığımız çok fazla ve siz söylediniz e, şehrin nüfusunun beşte biri çocuklardan oluşuyor. Ama oy veremiyorlar. E, kendilerini ifade edemiyorlar. Bunun için meclis iyi bir araç. E, ne yapabiliriz dedik. Yani bu e, meclisin gücünü nasıl arttırabiliriz biz? Etki alanını nasıl arttırabiliriz? E, derken e, Sibel Hanım da e, bunları düşündüğümüz gün masada bizimle birlikteydi ve e, birdenbire yerinden sıçradı. E, buldum buldum diye e, bir evreka an yaşadık orada. E, yani konsey Çocuklar konseye gelemiyorsa çünkü orada bir yetişkinlerle bağımlı ilişkileri de var yaşlarına bağlı olarak yani belki buraya getirilmek götürülmek işte ailelerinin keyfi istediği kadar burada kalmak falan gibi zorunlulukları olabiliyor. Onlar buraya gelmekte zorluk çekiyorsa acaba konsey onlara götürmenin bir yolu olabilir mi diye düşünürken İstanbul Çocukları Soruyor projesi ortaya çıktı. Ee, özetle böyle söyleyebilirim. Tam bu özetin üstüne yine ben sizin verdiğiniz bilgilerden bir toparlama yapacağım ve e, oradan da Sibel Hanıma döneceğim daha uygulamaya yönelik sorularla ilgili. E, şimdi İstanbul çocuklara soruyor projesinin Üç ana amacı var gibi görünüyor. Kentin şekillenmesi sürecinde daha güçlü bir katılımla daha aktif ve etkin bir rol almalarını istiyorsunuz çocukların. İhtiyaç ve çözüm önerilerinin kendileriyle ilgili politikaların belirlenmesinde daha görünür hale gelmelerini ve yaşadıkları kentle ilgili kendi gündemlerini oluşturmalarını hedefliyorsunuz. Ve bu hedefler doğrultusunda da çok paydaşlı bir yapı, var yani İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bölüm birim ve iştirakleri var ilçe belediye ve kent konutları var eğitim kurumları müzeler kütüphaneler sivil toplum kuruluşları saydıkça sayıyorum informal eğitim alanında faaliyet gösteren aktörler gibi çok paydaşlı bir yapı var ve Aralık ayında uygulamalar e, başladı 23 Nisan'da da e, sonuçlarına dair e, kamuoyuyla Paylaşımlar yapacaksınız tam da gününe denk getirerek diye ümit ediliyor sanırım her şey yolunda giderse. Peki e, Sibel Hanım hemen size döneyim. E, gerçekten iddialı hedefler bunlar çocukların kentin sahipleri olarak da söz söyleyebilmelerini sağlamak istiyorsunuz. Bunu yapabilmek için ne türden uygulama ayakları tasarladınız ve nasıl gidiyor proje? Ee, çok teşekkürler. Bu e, kocaman sorularınızı hızlıca cevaplamaya çalışayım. Tutarım. çok şey var çünkü. Şimdi biraz önce Tülin Hanım'ın e, hep böyle çok e, çok beğendiğim çok harika şekilde tanımladığı o Evreka anı, e, böyle gerçekten bir anda oluştu. Ama ondan öncesinde biz zaten çocuk çocuk ve kent üzerine. ...çalışan bir e, kurumuz, ekibiz. Dolayısıyla hep çocukların söyleyecek çok sözleri olduğunu e, bilerek o evreka anına e, ulaşmıştık. Ve e, Kent Konseyi'nin e, bu çocuk meclisine bakış açısını bu şekilde e, hani genişletmek istemesi, o her çocuk çocuk meclisinin bir üyesidir anlayışıyla yaklaşması tabii çok en büyük şey oldu. Yani bu projeyi oluşturmakta güç ve destek olmuş oldu. Geriye şey kaldı, bunun hani konseptini, içeriğini, yöntemini, senaryosunu oluşturmak. Orada da çok geniş bir yaş grubunu kapsıyor proje. 6-14 yaş grubu. Dolayısıyla bu konseptin geliştirilmesinde birkaç tane faktör çok önemliydi. Bir bu yaş grubunun tümüne hitap edebilmek çok önemli. İkincisi her çocuğa her çocuğun katılımını sağlayacak bir içerik. Yani ne demek sözel ifade? De edebilen, yazılı da ifade edebilen, grup çalışması da yapabilen, bireysel çalışma da yapabilen yani aslında bir tür çok yönlü zekayı da içeren ve e, bu katılımcılık temelinde yani içinde tartışmalarında olduğu bir yapıyı oluşturmak çok önemliydi. Burada bakın metaforu üzerinden yapılandırarak ilerledik ve bu e, hep çok sevdiğimiz her şey bakım ister, Bakım şarttır. Hem kendimize hem kentimize bakarak, bakım yaparak iyileştirip geliştirebiliriz dedik. Ve İstanbul'a çocukların bu pencereden bakmaları. Yani birer bakım ustası olarak e, bir çekaba almaları. Birer İstanbul uzmanı olarak kendi gözlerinden bu kenti anlatmaları için aslında biz onlara... Bazı araçlar sunmuş olduk, geliştirdiğimiz, tasarladığımız. İşte İstanbul'a madalya da verdiler bu çalışma içinde, emeği en endikleri yönlerine gurur duyduklarına, İstanbul'un sorunlarını da bireysel olarak belirlediler. Sonra grup olarak bunlara çözüm yolları ürettiler ve bütün bunu sonra çizerek İstanbul için bakım talimatları geliştirdiler, yarattılar. Yaptılar, tasarladılar. Ee, çok şey yaptı çocuklar. Yani o söyleyecek çok sözleri varı çok yönlü bir şekilde de yansıtacakları bir e, e, bakım kitimiz oluşmuş oldu. E, sonraki aşamada da bunu Biraz önce sizin hızlıca e, sıraladığınız o çok paydaşlı e, yapıya dönüştürmek için e, bir araya gelebileceğimiz paydaşları davet ederek e, herkese açık bir şekilde e, var mısınız demiş olduk çocuklarla buluşmak için. E, ve e, farklı uygulama modelleri oluşturduk. Biraz önce söylediğim bu içeriği, bu bakımı e, gerçekleştirmelerini atölye uygulaması de, e, yapabilmeyi sağladık. E, kentin farklı yerlerinde İstanbul çocukları dolaşıyor istasyonları oluşturarak da çocuklarla buluşmasını sağladık. Ve üçüncü e, model olarak da online olarak proje web sitesi üzerinden de katılımlarına mümkün olan böyle üç ayaklı bir uygulama modeli oluşturduk. Sonra hep beraber biz burada kent konusunda bir ekip olarak bütün bu gönülden katılan paydaşlarımız kendi kurumlarında kendi ulaşabilecekleri bu yaş grubu çocuklarla bu uygulama modellerinden birini seçerek bazıları tümünü birden kentin aslında pek çok yerine kesimine ulaştık aslında 39 ilçede uygulanmış oldu. Her ilçede katılım sayısı farklı e, tabii ki ama 39 ilçeyi kapsayan bir şekilde uygulamaları gerçekleştirmiş olduk. Çok e, iddialı bir rakam. E, hmm. Sonuç olarak e, son rakam sanıyorum 6601 e, çocuğa ulaşılmış oldu. E, bir makale okumuştum e, bu proje ile ilgili olarak. İstanbul rengi deyince çocuklar gri ile mavi arasında gidip yeniyorlar diyordu makalede. E, ve en çok da egzozla trafik kelimelerini kullanıyorlarmış. Gürültü, egzoz, trafik kelimelerini kullanıyorlarmış. Tabii bu araştırma bunu değiştirmek için yapılan bir e, çalışma aynı zamanda. Bunun, e, ama mevcut durumda... E, Çocukların ortaya koyduğu çözümlerin arasında bunlar önecek çözümler olacak mı yoksa çocuklar sadece dikkat çekecek biz mi çözeceğiz bu meseleleri? Sibel Hanım siz mi e, şeyi aktarırsınız ben e, başlayayım. Eklenecek bir şey kalırsa ben eklerim. Şimdi çocukların e, en çok e, hangi renklerden bahsettiği kısmını ben Sibel Hanıma bırakacağım ama çocuklar önerecek mi e, ya da e, onlardan öğrenip biz mi e, önereceğiz? ...kısmına cevap vermek istiyorum. Şimdi e, Kent Konseyi'nde aslında mesele e, beraber e, karar verebilmek. E, yani e, sadece onların karar vermesi ve e, bu talebin gerçekleştirilmesi değil de... E, e, ...nelerin yapılabileceğini beraberce düşünmek. Şimdi tabii ki önce çocuklar bir kendilerini ifade ediyorlar. E, orada çok ciddi bir analiz aşaması var. Çünkü çocukların söylediği her şey doğrudan doğruya yapılmasını istedikleri şeyleri ifade etmiyor. Birisinin onlara tercüman olması gerekiyor ve Sibel Hanım gerçekten bana da çok ilginç gelen sonuçlara varmıştı. Bunlar grafikleştiriliyor, birer bilgiye çevriliyor. Bu açıdan aslında İBB'ye de önemli bir veri sağlamış oluyor bu proje. Ee, çocukların, e, Sibela'nın biraz sonra bunun detaylarını daha yoğun anlatır ama bu projenin e, üç tane aşaması var. Bir tanesi bu e, çocukların katıldığı, atölyelere katıldığı ya da işte geziyor uygulaması, bilgisayar üzerinde yaptık, internet üzerinde yaptıkları katılım aşaması. Ardından analiz aşaması e, ve sonra da e, bir e, çocuk e, çocuk danışma kurulunun oluşmasıyla e, akıllarından geçenlerin belediye yetkilileriyle tartışıldığı aşama. Yani e, çocukların istediği şu projeleri biz yapabiliriz. ve da şunları e, gündemimize almıştık yapmaktayız. Bunları yapamayız. Çünkü şu sebeple yapamayız. Ya da bu istediğinizi şöyle dönüştürerek yapabiliriz aşaması. Yani bu e, işin Yetişkinlerle yapılıyor olanlarından pek de bir farkı yok. Sadece işi kolaylaştırmak için bu projeyi yaratmış durumdayız. E, Yeri gelmişken şunu söylemek istiyorum. Bu İstanbul Çocuklara Soruyor, Soruyor projesinden e, birçok yerde bahsettik tabii. Yani bizim Göz Bebeğimiz e, projelerden bir tanesi bu. E, e, çocuklarla ilgili bir çalışmada böyle insanların a sempatik ama... E, yani çok da ilgi çekici değil falan gibi tutumlarına e, rastladım ben. E, yani çocuk katılımı neden önemlidir? E, çocuklar e, için böyle bir proje ne ifade ediyor olabilir falan. E, böyle e, çok açık açık söyleyemedikleri e, fakat benim ilk anda çok da hoşuma gitmeyen böyle bir şey, e, e, bir Nasıl diyeyim? His edinmiştım. E, fakat içine girdikleri zaman e, bakış açısı değişiyor. E, bu işte çocukların e, söz söyleyebilme becerilerini geliştirmek, e, e, katılım hakkının ne demek olduğunu anlamak, belediye bir kurum denen kurum nasıl bir yerdir, orası ne işe yarar, e, o bu şehrin içinde yaşadığımız şehrin içine ne ifade eder, görevi nedir? Çocukların orası ilişkisi nedir? Daha büyüdükleri zaman bu neye evrilecektir falan. Bunları öğrenmeleri için çok etkili bir araç oldu. Bu açıdan da ben doğrusu çok fazla önemsiyorum ve beklentimiz de yüksek sonuçlarından. Tam bu noktada uygulama aşamasına geçmeden söylediğiniz hatla ilgili bir şey e, sormak isterim. E, projeyi konuşurken hep çocukların katılımına yönelik e, konuşuyoruz. Ancak bu projenin bir de görünmez etkisi var. ikili bir etkisi var. İkinci etkisi de çocukların kent üzerinde söz söyleme hakkı olan bir grup... ...olduğunun kabul ettirilmesi... ...farklı farklı paydaşlara... ...sadece bu projeyi yapıyor olmak bile... ...hani çocuklara sormamız gerekir mi... ...canımdan... ...çocukların da katılımcılığına ihtiyacımız... ...vara doğru giden bir köprü kuruyor... ...sanki... ...bu kurulan köprünün... ...kente ve çocuklara... ...kentin kentlileri olarak... ...çocuklara nasıl katkılar sağlayabileceğini düşünüyorsunuz? E, şöyle... ...kendim bir... E, ...yaşadığım bir örneği vermek istiyorum... Şimdi benim çocuklarım yetişkin oldular ama e, tabii ki onların da daha küçük olduğu yaşlar vardı. Toplu ulaşımı kullanıyorlardı mesela. E, biz Anadolu yakasında oturuyoruz. Çocuklardan bir tanesinin e, Avrupa yakasına geçmesi gerekti. Biz ona yolu tarif ettik. Fakat e, olmadı yani e, geçemedi, çok zorlandı. E, o zaman... Fark ettik ki ulaşımda çok büyük sorunlar var. Yani çocuk dostu değil bizim ulaşımımız e, şehir içerisinde. E, metrobüs durağına gidiyor Kadıköy'de. Ya, bilet bir tarafta satılıyor, otomat öbür tarafta. Işte, e, Turnike'yi geçecek, orada aktardığı zaman nasıl gidecek falan filan. Böyle bir sürü sorunlar var. Yani bunu e, herhangi bir sorunu ancak muhatabı en iyi tarif edebiliyor. E, dolayısıyla... Ee, çocuklar eğer şehri kullanıyorlarsa onların da kendi perspektiflerinden, kendi bakış açılarından e, söyleyecekleri sözler var. Yani bunlar böyle e, hayali şeyler ya da onların gönlünü hoş etmek için e, sorulmuş sorular değil sadece. Bir ihtiyaca cevap vermek e, ve bununla birlikte şehri de dönüştürebilmek için sorulmuş sorular. Bizim beklentimiz doğrusu bu yönde. Yani onların da katılımıyla şehri dönüştürebilmek yönünde. Evet şu. buyurun. Buyurun. Eklemek söyle. istiyorum çok yani Tünel Hanım'ın bıraktığı yerden bağlantılı bir şey ve bu projede bu projeyi aslında farklılaştıran ve en önemli şey olarak vurguladığımız nokta şu. bu bir yani anket çalışması değil ya da şöyle bir şey değil. Konu başlıklarını biz yetişkinlerin belirlediği ve çocuklara bu konuda ne düşünüyorsunuz diye soru, sorduğumuz sorulan bir şey değil. Çocukların kendi sorunlarını, sorunlarını kendilerinin tanımladıkları. Yani projeye başlarken sonuçta ne tür şeylerle karşılaşacağımızı hiçbirimiz bilmiyorduk. 6-14 yaş grubu çocuklar neyi vurguluyorlar, neyi vurgulayacaklar, neyi sorun olarak görüyorlar hiç bilmeden başladık. Ama şimdi veri analizlerinin yapıldığı bu dönemde, tamamlanmak üzere olduğu bu dönemde başlıklarımız şimdi oluştu. Daha doğrusu çocukların gündemi neymiş, çocuklar neyi öncelik? diriyorları hiç şimdi görüyoruz Dolayısıyla çocuklar için değil çocuklarla birlikte gerçekleştirdiğimiz yani projenin gerçekleştirdiği bir şey bu hem çok önemli değerli bir şey hem de aslında bu projeyi farklılaştıran en önemli nokta yoksa hani hep öyledir genel olarak hep olmasa da Yetişkin bir grup yetişkin uzman bir araya gelir ve çocuklar nelerle ilgilenirken de işte çocuk parklarıyla ee, başka nelerle işte sosyal aktivitelerle bir bakalım çocuklar bu konuda ne düşünüyor demeden ve e, yani şu anda paylaşmak için erken belki daha sonra onu da paylaşırız bizlerle onları da ama çocukların bizim önümüze biz yetişkinlerin önüne koydukları temalar. Hiç hiç de öyle çocuk farkından ibaret olmayan çok makro kendi yaşantılarından yola çıkarak ortaya koydukları ve e, belki de bizim çocuklar ilişkilendirmekte bile zorlanabileceğimiz e, öncesinde e, temaları onlar budur diye e, masanın üzerine koymuş oldular. E, bu metodolojiden de anlaşılıyor e, aşağı yukarı. Çünkü e, işte atölye uygulamaları, gezi istasyonları, dolaşıyor gezi istasyonları, online katılım gibi modeller ve bunların ürettiği sonuçlar var. Mesela bakım ustası sonucu aslında öyle bir sonuç. E, bir ne olduğunu... Çocuk katılımının belirleyici sorunlar silsilesi bulmaya yönelik bir bakış, bakım atölyesi. Bunu konuklarımıza yönelik söylemiyorum. Bir özet olarak dinleyicilerimiz için söyledim. Dolayısıyla evet gördüğümüz projede çocuk katılımı gerçek manada bir katılım olarak gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Müjdi İhsan'da bunun sonuçlarını kamuoyuna açıklandığında biz de hep birlikte öğreneceğiz. Ee, kısa bir zamanımız kaldı iki dakika kadar. Bu iki dakika içinde özellikle söylemek istediğiniz, altını çizmek istediğiniz projeyle ilgili şeyler varsa onları alalım e, Sıver Hanım ve Hanım. Ben son söz olarak kendi sözlerimi değil çocuklara e, bırakmak istiyorum son sözleri. Çünkü bu e, projeye katılan çocuklara e, çalışmalar sonrasında, atölyeler sonrasında... E, böyle feedbacklerini alarak yaptığımız bir şey vardı son bölümü. Oradan böyle çok çok çarpıcı şeyler var şu anda. Böyle binlerce diyebileceğim Ama bazıları bu katılımcılığa dair aslında bir çocuk hakkı olan katılımcılığı ne kadar çocuklardan esirgendiğine dair aslında çok üzücü şeyler. Şimdi birkaç tanesini paylaşırsam belki daha iyi anlatabilirim. Çocuğun diye görüşlerimin fikirlerimin yok sayıldığı bir zamanda bizim de görüşlerimizin ilk kez de olsa bakış açımızın önemsenmesi çok hoşuma gitti diye bir altın sınıf öğrencide ya da kimsenin bizim fikirlerimizi küçük olduğumuz için sormayıp Kent sorması, çok ama çok hoşuma gitti diyen bir beşinci sınıf öğrencide ve daha hani binlerce de diyebileceğim kadar çok böyle geri bildirim ve değerlendirmeleri var çocukların. Onun için sonu çocukların olsun diye paylaşmak istedim. E, Sibel Hanım ben buna bir ek yapmak istiyorum. E, şöyle bir şey de vardı görüşlerimin alınması çok hoşuma gitti ama dikkate alınmazsa hiç hoşlanmam bir, evet. bir nokta vardı dolayısıyla bunların sorulması kadar takip edilmesi de çok önemli dolayısıyla proje bitinceye kadar aslında sürecek bu şeyi önemi sürecek tabii ki peşinde olmamız gerekiyor ee, orada da tabii ki e, yetişkinlerin kolaylaştırıcılığı, e, İBB'nin açtığı bu katılım e, alanında e, varlığını sürdürüyor olması e, ve gerçekleşmek için e, bütün e, ilgili e, kurumların, daire başkanlıklarının vesaire e, iş sürdürebiliyor olması çok önemli. E, şu ana kadar... E, bize Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve özellikle Sosyal Hizmetler Müdürlüğü destek oldular. Kadın Aile Müdürlüğü de bunun içerisinde. Dolayısıyla sonuna varacağımıza inanıyorum ve bize böyle bir ifade imkanı yarattığınız için de çok teşekkür ediyorum. Asıl e, biz teşekkür ediyoruz e, bu kentin en önemli parçalarından biri olan çocukların sesini sözünü taşıdığınız için hemen dinleyen e, dinleyicilerimiz için nereden takip edebilirler projeyi de söyleyelim. İstanbul çocuklara soruyor nokta org sitesinden takip edebilirsiniz çocukların sözlerini seslerini oradan izleyebilirsiniz diyelim. İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ve İnformal Eğitim Çocuk İstanbul Eğitim Koordinatörü Sibel Çetin Göz bizlerle beraberdi bugün diğer kamda. Ağzınıza emeğinize ve aklınıza sağlık diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bugün Çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik ama haftaya diğer kamda yeni meselelerde yine birlikte olacağız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.